Bismillahirrahmanirrahim 18. bölüm Merhametin Fazileti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennete ancak merhametli olan girer. sahabi kiram dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz merhametliyiz." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sadece kendisine karşı merhametli olan kişi merhametli sayılmaz." Merhametli kişi hem kendi nefsine hem de başkalarına merhamet eden kişidir. İnsanın kendi nefsine merhamet etmesinin manası Allah'ın yasaklarını terk etmek ve işlediği günahlara tövbe etmek suretiyle kendisine azaptan esirgemesidir. Allah'ın emirlerini ve ibadetleri ihlasla yerine getirmesidir. Başkasına merhamet etmesinin manası ise hiçbir şekilde mümin kardeşine eziyet etmemesidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman elinden ve dilinden bütün insanların emin olduğu kimsedir. Sadece insanlara merhamet etmekle kalmaz, hayvanlara da merhamet eder ve onlara güçlerinin üstünde yük yüklemez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadise nakleder. Adamın biri yolculuk yaptığı esnada aşırı derecede susar. Bir kuyu bulur ve içine inerek bolca içip susuzluğunu giderir. Yukarı çıkınca kuyunun başında susuzluktan dili dışarı sarkmış bir köpeğin bulunduğunu görür. Onu gören adam şu köpekte tıpkı benim biraz önce susadığım gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Ayakkabısını su ile doldurur, ağzıyla tutarak yukarı çıkarır ve köpeği sular. Onun bu davranışı, Allah-u Teala'nın çok hoşuna gider ve o kişinin bütün günahlarını bağışlar. Tam bu esnada sahabe-i kiram derler ki, Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyilik karşılığında bizim için sevap var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Can taşıyan her mahluka yaptığınız iyilik için size mükafat vardır. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakleder, Hz. Ömer radiyallahu anh bir gece devriye gezerken bir kafilenin konakladığını görür ve onlara karşı hırsızlık yapılmasından endişe eder. O esnada Abdurrahman bin Af ile karşılaşır. Ey müminlerin halifesi gecenin bu saatinde seni buraya getiren nedir? Hz. Ömer radiyallahu anh gece devriye gezerken konaklamış bir kafileye rastladım. Gece uyuduklarında hırsızların eşyalarını çalmasından korktum. Gel beraber onların eşyalarını bekleyelim dedi. Kafi iledekileri yakın bir yere otururlar ve onlara bekçilik yaparlar. fecir doğup sabah namazı vakti girince Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle seslenir. Ey kafi iledekiler namaz vakti. Yolcuların kalkmaya başladığını görünce yanlarından ayrılırlar. Bizim üzerimize düşen sahabe kiramı örnek almaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onları şöyle övüyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onlar Müslümanlara karşı merhametli olduğu gibi bütün mahlukata karşı da merhametliydiler. Aynı zamanda idareleri altındaki gayrimüslimlere, ehl ehli zimmete bile merhametle muamele edenlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün ehli zimmetten yaşlı birinin kapı kapı dolaşarak insanlardan bir şeyler dilendiğini görür. Ona şöyle der: Sana karşı insaflı davranmadık. Gençliğinde senden cizye aldık. Fakat yaşlanınca seni perişan halde bıraktık. Sonra o ihtiyarın zorunlu ihtiyaçlarının devlet hazinesinden karşılanması emrini verir. Hazreti Ali kerramallahu ve cehen şöyle rivayet edilir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh sabah erkenden bir devenin sırtına binmiş vadiye doğru giderken gördüm ve kendisine sordum. Ey müminlerin halifesi böyle sabah sabah nereye gidiyorsun? Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Zekat develerinden biri kaçmış onu yakalamaya gidiyorum. Ben ona ey Ömer senden sonra gelecek olan halifeleri zelil ettim dedim. Hazreti Ömer radıyallahu anh ''Sakın beni kınama ey Ali. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderene yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak nehe düşse kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü müminlerin haklarını korumayan yöneticiye ve müminlere korku salan fasık amene itaat yoktur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Ümmetimin ebdalleri yani erenleri çokça namaz kılmaları... Veya çokça oruç tutmaları sebebiyle cennete girecek değillerdir. Fakat onlar herkese karşı temiz kalpli, cömert gönüllü ve bütün Müslümanlara karşı merhametli olmaları sebebiyle cennete gireceklerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Merhametli olanlara Rahman olan Allah Celle Celaluhu da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Merhameti etmeyene merhamet olunmaz. Başkalarının kusurlarını bağışlamayanın işlediği kusurlar da Allah Celle Celaluhu tarafından bağışlanmaz. Enes bin Malik radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki haklarındandır. İyilerine yardımcı olacaksın... Günahkarları için Allahu Teala'dan af dileyeceksin hastalarını ziyaret edeceksin günahlarına tövbe edenlerini seveceksin rivayet edildiğine göre Musa Aleyhisselam demiştir ki ya Rabbi beni hangi sebeple seçkin bir kul kabul duydu Allahu Teala Celle celaluhu şöyle cevap verdi Yarattıklarımın hepsine merhametli davrandığın için Sahabi i Kiram'dan Ebu Derda radiyallahu anh çocukları takip eder, onların yakaladıkları kuşları satın alır ve onları serbest bırakarak haydi gidin hür bir şekilde yaşayın derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Birbirlerine karşı merhametli davranmakta, karşılıklı sevgi göstermekte ve ilişkilerinde müminlerin durumu tıpkı bir vücut gibidir. Vücudun bir azası hastalandığı zaman bütün vücut o hastalığı hisseder, ateşi yükselir ve uykusuz kalır. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde abid biri vardı. Halkın büyük bir açlık ve kıtlık çektiği sırada yolda giderken büyük bir kum tepesine rastladı ve kendi kendine şöyle dedi. Eğer şu kum yığını un olsaydı onunla şu insanları doyurur açlıklarını giderirdi. Bunun üzerine Cenabı Hak Celle Celaluhu zamanın peygamberine şöyle vahyetti. Falan kişiye git ve de ki Teala Celle Celaluhu senin niyetinin karşılığında ecrini verdi. Okum yığını un olsaydı ve onu dağıttığında elde edeceğin sevap amel defterine yazılmıştır. İşte bu sebeplidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Rivayet edildiğine göre İsa aleyhisselam bir gün dışarı çıkar. Dışarıda iblis ile karşılaşır bir elinde bal vardır diğerinde ise kül. Ona sorar ey Allah'ın düşmanı bu bal ve kül ile ne yapıyorsun? Balı gıybet yapanların ağızlarına sürüyorum ki dilleri takılmadan çok etkili konuşabilsinler. Külü de yetimlerin yüzlerine serpiyorum ki insanlar onlardan nefret etsinler ve merhamet etmesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir yetim dövüldüğü zaman onun ağlamasından rahmanın arşı titrer ve Cenab-ı Hak celle celaluhu şöyle buyurur. Ey meleklerim! Ana babasını toprak altında gizlediğim şu yetimi kim ağlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir yetimi yanında barındırır, yedirir ve içirirse Allahu Teala celle celaluhu ona cenneti vacip kılar. Ravdatul ulema da şöyle nakledilir. Hazreti İbrahim aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir iki mil yürüyerek birlikte yemek yiyebileceği birini arardı. Bir gün Hazreti Ali Allahu ve çağlar. Ona ne için ağladığını sorarlar. Der ki yedi gündür bana misafir gelmedi. Allahu Teala katında gözden düşmüş olmaktan korkuyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allahu Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle aç birini doyurursa, cennet ona vacip olur. Kim de aç birini doyurmaktan kaçınırsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da onu kıyamet günü ihsanından mahrum bırakır ve onu cehennem azabına çarptırır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömert kişi Allah'a yakındır. Cömert kişi cennete yakındır. Cömert kişi insanlara yakındır. Cömert kişi cehennemden uzaktır. Cimri kişi Allah'tan uzaktır. Cimri kişi cennetten uzaktır. Cimri kişi insanlardan uzaktır. Cimri kişi cehenneme yakındır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömert olan cahil kişi Allah celle celaluhu katında cimri olan abitten daha sevimlidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü şu dört grup insan hesaba çekilmeden cenneti girer. İlmiyle amel eden alim kişi, hac yapıp ölünceye kadar kimseyle didişmeyen ve günah işlemeyen, savaş meydanında İslam dinini yüceltmek için savaşırken şehit olan, helalinden mal kazanan ve gösterişe kapılmadan onu Allah yolunda harcayan, bu dört grup insan hangimiz daha önce cennete gireceğiz diye birbirleriyle tartışırlar. i̇bn Abbas radiyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın öyle kulları vardır ki sırf halka faydalı olmaları için onlara pek çok nimetler verir. Kim bu nimetlerden halkın faydalanmasına cimriliği ile engel olursa Cenab-ı Hak nimeti onlardan alır başkasına verir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömertlik dalları yeryüzüne uzanmış cennet ağaçlardan bir ağaçtır. Kim o dallardan birine tutunursa o dal onu çeker cenneti götürür. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir? Buyurdular ki... Sabır ve cömertlik. Miktam bin Şureyh babası vasıtasıyla dedesinin şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ey Allah'ın Resulü cennete girmemi sağlayacak bir ameli bana gösterir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Bol bol yedirmek, selamı yaymak ve insanlara güzel söz söylemek insanın bağışlanmasını sağlayan sebeplerdendir.